Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kardeşlerim bugün 3 Aralık 2016 Cumartesi yine silsile derslerimizin bir tanesiydi günahların işlediğimiz günahların sebebiyle bize maddi ve manevi şekilde nasıl zararlar isabet eder? Yani işlediğimiz günahlar sebebiyle maddi ve manevi şekilde nasıl zarar görürüz? Geçen haftaki dersimizde buna başlamıştık. Günahların kişileri kişileri soktuğu zararlar Bundan neyi görmüştük? Elimden mahrum kalmasını. Yani günahlara devamlı eden, devam eden kişi ne yapar? Elimden mahrum kalır. Bugün de bir başka derse edeceğiz, geçeceğiz inşallah. Hepiniz bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi insan yaşadığı müddetçe Günaha ne yapabilir? Dalabilir. Demesin ben ihtiyarım günaha girmem. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ihtiyar zamparadan da ne yapıyor? Bahsediyor. İhtiyar zamparadan. Allahu Celle Ala hoşlanmadığı hiçbir günahtan Rabbu Alemin Azze Celle hoşlanmaz. Ama Allah Azze ve Celle'nin en çok gücüne giden, zoruna giden Günahlardan bir tanesi de kişinin ihtiyar olduğu halde zina etmesi. Sübhanallah. Neden bu böyle? Çünkü genç ne yapar? Ee, genç olduğu için şehvetine esir düşer. Nefsine yenilir. Aniden meseleler ne yapar? Husule gelir. Yani zinaya götürecek olan girecek olan, sokacak olan durumlar aniden ayarlanıverir şeytan tarafından ve o genç bir an evvel ne yapar? Zinaya düşer. Hafizan Allah. Ama bir ihtiyarın zina etmesi o kadar kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü ihtiyarlamış artık her tarafı löpür lepür olmuş. Yani o zina edebilmek için çeşitli ne yapması lazım? İlaçlar, garajlar kullanması lazım. Kendini zinaya hazırlaması lazım ama genç öyle değil işte Allah subhanehu ve teala bizlere yardım etsin diyelim dua edelim kimse demesin ki benim yaşım geçti yaşım yetmiş işim bitmiş bu yok şeytan biz ölmedikten sonra bizim e, ne yapmayacak yakamızı bırakmayacak onun için Allah subhanehu ve teala'dan şeytana karşı bize yardım etmesini dileyelim Şimdi günahların etkisini izale etmede nefis ve şeytanla mücadele vermede yegane güç Allah subhanehu ve teala'nın yardımı ve kişinin sağlam salim bir akla sahip olması. Neden? Akıllı olan kişi düşünür ahireti düşünür yani bu dünyada yaşayacak olduğu birkaç dakikalık lezzete mukabil ahiretini ne yapıyorsun kaybetme durumun oluyor şeytan küçücük bir lezzeti sana tattırır ama bunun mukabilinde senin dinini ne yapar senden söküp çıkarmaya çalışır evet akıllı olan kişi neden akıllı olan kişi dedik çünkü Allah azze ve celle delilerle ne yapmıyor? İbadetle, taatla delileri mükellef tutmuyor. Akıllıları mükellef tutuyor. Ama akıllıyı da ne zaman mükellef tutuyor? Balih olduktan sonra. Bak balih olacak, akil olacak, balih olacak. Ondan sonra yapmış olduğundan Allah Azze ve Celle sorumlu tutacak. Burada dedik ya Allah Azze ve Celle'den yardım dileyeceğiz ama bunun yanında da Aklımızı kullanacağız. Nasıl kullanacağız aklımızı? Sadece parayı kazanmak için değil, sadece dünyayı celbetmek için değil. Hem dünyayı hem ahireti beraber götüreceğiz Allah'ın izniyle aklımız sayesinde. Şimdi akıllı kişi nasıl günahlardan çekinir, kendini beri kılar? Şu meseleleri eğer düşünürse. İki bilinmeyenin denklemi çözmüş, akıllı olmuş. Benim için hiç önemli değil. Sadece iki ile, iki, dört, iki ile ikinin dört olduğunu bilsin, küçücük hesabı hendeseyi bilsin, bu kifayet eder. Üç bilinmeyenli denklem çözmeyi Allah Celle Şanuhu bizden istemiyor. Ama aklımızı kullanmamızı istiyor. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akletmiyor musunuz? اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Kur'an عَلَى قُلُوبِنَ اَكْفَالُهَا neden aklımızı kullanmıyorsunuz? Kur'an'ı düşünmüyorsunuz? Yoksa Kur'an'ı düşünmeme hususunda kalplerinizde kufullar mı var? Yani kilitler mi var? Burada akıllı olmaktan maksadımız, gayemiz aşağıda gelecek. Akıllı kişi bütün davranışlarında ahireti, mizanı, teraziyi, cenneti, Cehennemi, cennete girdiğinde her cuma gününde Rabbimiz Celle ve Ala'nın vecihini seyretmeyi düşününce azap edileceği ve kaybedeceği nimetleri ahirette ya nimetlerle kaltif edileceksin ya da azapla tazip olunacaksın. Bu güzellikleri düşündüğünde cennetin güzelliklerini düşündüğünde hiçbir zaman günahlara, masiyetlere meyledip dalamaz. Neden? Çünkü günahlara tevbe edilmediği müddetçe Allah Celle şanuhu man onu cennete almayacak. Birazcık ne yapacak? Kavuracak, yakacak, cezasını verecek ondan sonra. Ama biz insanız. Hayrul hatta'il ette'ibun peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hata edenlerin de hayırlısı var. Hata edenleri biz iki grupta ayırıyoruz. Bir hata edenler, hatalarında patinaj yapanlar, müdavim olanlar, bir de hata edip aklı başında olup da üzülenler. Ya Rabbi ben bunu işledim ama yani bunun telafisi nasıl deyip estağfirullah diyenler. Tamam mı? خَيْرُ الْخَتَّائِينَ اتَّاِبُونَ Hata edenlerin de hayırlısı vardır diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. İşte bu hata edenlerin hayırlısı da diyor اتَّاِبُونَ tevbe edenlerdir. Allah Celle Şanuhu, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızdan sebep tevbe etmeyi bize nasip etsin. Ölmeden önce. Ölmeden önce. Ölüm meleğini melekül mevdi gördün geliyor artık. Tevbe etmişsin kıymeti yok. Aynı Firavun'un tevbesi, tevbesi gibi. Firavun ne yaptı? Musa aleyhisselamına kavminin Kızıldeniz'i Allah'ın Celle Şanuhu mucizesiyle açılıp da geçtiklerini verince ne dedi? Onlar geçti, onlar insan, ben de insanım, ben de geçerim. Atını sürdü, Allah Azze ve Celle bekledi Celle Şanuhu. Anında kapatmadı. Denizi anında kapatmadı. Tam ordusuyla beraber denizin ortasına geldiler. Musa'nın kavmi de son neferine kadar hepsi denizden çıktılar. Allah Celle Şanuhu nasıl emretti de sular ikiye ayrıldıysa o ayrılan sular Rabbul Alemin Azze ve Celle'nin emriyle tekrar birbirine kavuştu subhanallah yani gerçekten çok acı bir tablo alimtu lekum min ilahin gayri dedi bu adam ben size kendimden başka bir ilah bilmiyorum sizin ilahınız benim ama neden böyle oldu rivayete göre 400 sene yaşamış çavir, bir defa gözü ağrımamış, bir defa dişi ağrımamış. baktı ki herkesin gözü ağrıyor, dişi ağrıyor. Bilmem neresi ağrıyor, kendinde bir şey yok, ağrısızı. Bundan ne yaptı? Gurura, kibire kapıldı. Ben dedi insanlardan gayrı bir şeyim, ayrı bir şeyim. Siz de bu bana ibadet edeceksiniz. Allah Celle şanuğu insanı ne yapar? Mühlet verir ihmal etmez. Allah mühlet verdi. Küfründe doruk noktayı ihraz etsin diye. Ondan sonra da canını almak için emretti suya, su kapandı. Ölüm meleğini gördü. Ondan sonra ne dedi? Ben Beni İsrail'in ve Musa ile Harun'un aleyhisselam ilahana dedi iman ettim ama geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Melek Cibril peygamber aleyhissalatu vesselam'a bu olayı anlatırken görseydin diyor ben diyor onun ağzına diyor nasıl tıktım denizin çamurunu ve Kızıldeniz'de Firavun eee deniz bilimciler tarafından kazı yapılıp da ortaya çıkarıldığında çamurun içinde ağzında aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın 1400 sene önce haber verdiği gibi hiçbir tarafında kulağında gözünde şuradasında burasında şey yok e, tıkılmış çamur yok ama ağzında sanki böyle burguyla tıkılmış gibi neydi? Çamur doluymuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize 1400 sene önce haber verdiğini bundan 30-40 sene 50 sene önce ne yaptılar? Fakat e, Arkeologlar buldular evet akıllı olan bir Müslüman masiyetlerle gönlünü kalbini kararttığında ne dünyadaki nimetlere Allah Azze ve Celle'nin kendisine ikram ettiği, inam ettiği nimetlere kavuşacağını ne de ahiretteki nimetlere en güzel şekilde ve kolay bir biçimde kavuşamayacağını bilir. Sanmayın bu dünyada müreffeh yaşayanlar rahat ediyorlar. Allah'a yemin olsun rahat etmiyorlar. İman ehli değilse rahat etmiyor. Milyarları var. Trilyarları var. Dünyanın yönetimi sanki onların elinde ama adamlar ne yapıyorlar? Rahat bir uyku uyuyamıyorlar. Neden? Hesap yapıyor. Ya dolar düşerse ya efendime söyleyeyim gelir de <gülüyor> bir heykır bankadan paraları çeker de kendi hesabına yatırırsa <gülüyor> işleri, güçleri hesapla. Ama hangi hesapla? Dünyada kalacak, Dünyada kalacak olan hesapla. Allah'a yemin olsun kimseyi, kimseyi buradan Müslüman olarak çıkarırken kefenin içine delik bir çorap dahi ne yapmıyorlar koymuyorlar delik bir çorap, eski bir çorap herkesi 7 metrelik bir kefenin içine sarıyorlar ki o kefenin de helal olup olmadığı belli değil Allah Azze ve Celle helal olan kefenle sarılıp da bu dünyadan çıkmayı nasip etsin bize evet, evet. akil olan Müslüman yani akıllı olan Müslüman hem dünyasını hem ahiretini düşünen Müslüman bir günah işlediğinde akabinde tövbe eder bu günahtan vazgeçer. İttaibu minaz-zambi keman peygamberimiz buyuruyor aleyhissalatu Günahından diyor tövbe eden kişi sanki diyor günah işlemedi gibi. Günahından tövbe eden kişi sanki günah işlemedi gibi. Ama bu demek değil ki nasıl olsa Allah tevbeleri kabul edermiş ben bugün günah işleyeyim günahı bitirdikten sonra hemen estağfirullah diyeyim böyle değil günahı işledin işleyebilirsin çünkü günah müslümanlara kafirlere günah yok kafir zaten küfürün içinde bocalıyor mümin bir günah işledi şeytana uydu şeytan timsali arkadaşlarına uydu ne diyoruz minel cinneti ne diyoruz bak Minel cinneti ve cin şeytanlarının ve insan şeytanlarının yuvasından, ayağımızın altını kazmasından da sana sığınırız ey Allah'ım. Çünkü insanın arkadaşı iyi ise hayırlıysa onu hayra sevk eder. İnsanın arkadaşı kötüyse onu da ne yapar? Kötüye sevk eder. Onun için tutacağımız arkadaşın salih olması lazım. Hayırlı olması lazım. Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp Allah Azze ve Celle'den korkması lazım. Allah Azze ve Celle değil. Allah Azze ve Celle'yi tanıyıp korkup ona itaat etmesi lazım. E ben Allah'tan korkuyorum. Böyle değil. Var mı öyle? Ben Allah'tan korkuyorum ama günah işliyorsun. Demek sen Allah'tan korkmuyorsun. Sen dilinle korkuyorsun Allah'tan. Eğer sen Allah'tan Celle korkuyorsan senin gözün Allah Azze ve Celle'ye ne yapacak? itaat edecek. Harama bakmayacak. قُلِّ الْمُؤْمِنَ يَغُدُّ مِنَ بِصَارِهِمْ Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Müminlere diyor söyle gaddu basar yapsınlar. Yani gözlerini haramdan indirsinler. Eğer sen namazda قُلِّ muminine يَغُدُّ مِنَ بِصَارِهِمْ ayeti kerimesini okuyup da Harama bakıyorsan Allah'ı yalancısın. Eğer haramı gördüğünde insan görebilir haramı. Ama aklına geldi gözünü kapatacak. Eğer haramı gördüğünde aklına geldi bu ayeti kerime gözünü kaçırmıyorsan, kapatmıyorsan, yummuyorsan demek Allah'la alay ediyorsun. İstediğin kadar burada hafızlık yap. Ne <gülüyor> olacak? <gülüyor> Müminler söyle gaddu basar yapsınlar Müminler söyle gaddu basar yapsınlar gözlerini kapatsınlar haramdan kapatıyor musun? kapatmıyorsun demek ki bu ayeti i kerimeyi ezberlediğini öğrendiği sana bir fayda sağlamadı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i okuyup da mukteviyatıyla amel edenlerden eylesin eğer senin gözün Allah Azze ve Celle'nin rızasıyla bakmıyorsa demek ki o göz ne yapacak? cehennemde cezasını çekecek Hani bir hadiste hadisi kutsi de kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafileleri işlediğinde ben okulumu sevmeye başlarım. Allah celledişahını buyuruyor ya. Ondan sonra ne diyor devam ediyor? Ben onun gören gözü olurum. İşiten kulağı olurum. Yürüyen ayağı olurum. Bud aleyküm selam ve rahmetullah. Bu demek ki Allah Azze ve Celle senin gözün oluyor gelip gözüne oturuyor. Bu demek mi? Seni Allah yürütüyor yani Allah sana her takma ayak oluyor. Sen Allahla yürüyorsun. Allah Azze ve Celle sana takma el oluyor. Allahın Celle şanuhu sanki ellerin Allahlı böyle mi anlıyorsunuz bunu. Hayır bu böyle değil. Bu böyle anlaşılmaz. Ancak benim razı olduğum şeyleri görür. Bu şekilde ibadat-ı taat yapan nevafil sünnetleri, nevafil ibadetleri ihya ve icra eden kul ancak benim istediğim yere bakar, harama bakmaz. Benim istediğim şeyi duyar, dedikodu etmez, yalana efendime söyleyeyim ne yapmaz? Meyletmez. Böyle olursa bu. Ee, hadisi kutsi anlaşılmış olur. Yoksa Allah benim gözüm oldu, Allah benim elim oldu. İşte ben ne yaparım Allahla baktığım için binlerce kilometre ötesinde müridanımın yaptığı bütün hareketlerden haberdar olurum. O zaman Allah oldum sen. Bu böyle anlaşılmamalı. Benim rızamla görecek, benim rızamı işitecek, benim emirlerimi yapacak, alırken verirken. Harama el uzatmayacak. İbadete taata koşacak, yürüyecek. Bu şekilde anlamak lazım bu e, hadisi. Böyle olursa böyle olursa bu gerçekten anlaşılmış olur. Yoksa insan bunu başka türlü anlamaya çalışırsa Allah göstermesin. Ee, Allah Azze ve Celle'yi kullarına benzetmiş olur. Kullara da Allah Azze ve Celle'nin üzerine vacip olan durumları yüklemiş olur evet evet ahlak alimleri akıllı kişi kendisinin yardımına koşan hiçbir günahı işlemez derler kendisinin yardımına koşan hiçbir günahı işlemez derler. Ahlak alimleri. Nasıl kendisinin yardımına koşan günah? Çünkü el yaratıldı Allah tarafından Celle Şanuhu sadaka versin diye. Hayra koşsun, iyilik yapsın diye. Göz Helal olana nazar etsin diye yaratıldı. Koran okusun diye yaratıldı. Yahut da kendinin zamanında indirilen kutsal kitapları görsün, onlarla amel etsin diye yaratıldı. Hayra nazar etsin diye yaratıldı. Ayak öyle. Allah'ın ibadatu taatına koşsun diye yaratıldı. Ama günah işlemek mi daha kolay yoksa günahtan beri kılmak mı kendini daha kolay elbette ki günah işlemek daha kolay zina etmek mi daha kolay yoksa bir kadın kendisini çağırdığında ben senin şerrinden Allah'a sığınırım demek mi daha kolay var mı böyle baba yiğit Allah azze ve celle bu tongaya düşenlerden bize eylemesin evet çünkü nefsi günaha çağırdığında aklı onu masiyetten kesinlikle men eder akıllı kişinin. Yani bir hikaye var. Bir yangın oluyor. Bir medrese talebesi, yakışıklı bayit bir medrese talebesi ne yapıyor? Yangında çıkıyor yardım etmek için yangına uğramış kişilere. Bakıyor ki her tarafı yangın almış. Bir genç kız da Can havliyle dışarıya uğramış Tabi adam yangını söndürüp de kendi odasına Kendi ders çalıştığı mekanına geldiğinde bir bakıyor ki Bir genç kız ne yapmış onun oturduğu yerde oturuyor Ama tabi yanma şeyiyle haletiyle sığınacak yer arıyor Orasını boş olarak buluyor emin olarak görüyor oraya geliyor. O genç de o kızı görüverince necisin, kimsin diye sorguya, suale çektiğinde işte efendime söyleyeyim yangından korktuğunu, kaçtığını, evlerinin yandığını <gülüyor> gelip ne yapıyor söylüyor. E, genç diyor tamam burada bugün diyor kalabilirsin diyor misafir. Yarın diyor şeker diyor gidersin. Şeytan dürtüyor. E, diyor gelmiş fıstık gibi diyor kız. Ayağına efendime söyleyeyim ne duruyorsun? Bir daha diyor bu e sen eline düşer mi böylesi? İva veriyor. Tabii genç başlamış Kur'an-ı Kerim okumaya, artık derslerini yapmaya. Şeytan iva verince, şeytan iva verince ne yapıyor? Muma mumak kandile parmağını uzatıyor. Dedi ki: "Akıllı düşünür. Yarın dünyada ve ahirette kaybedecek olduğu şeyleri düşünür." diye. Ne yap? Önce başparmağını uzatıyor. Yandıktan sonra ben diyor Allah'a sığınırım zina etmekten. Acısı geçince şeyden kafir ol sabırlı o ta Adem Aleyhisselam'dan önce yaratılmış hem sabırlı hem de biliyor bizi nasıl şey edecek yoldan çıkaracak. Acısı geçince tekrar dörtlüyor, diyor ne lüzum var. Bak diyor etmiş gelmiş ayağına kadar diyor düşmüş. Kendi isteğiyle diyor geldi. Ha diyor hadi bekliyor zaten seni. Kimse de diyor görmeyecek. İva verince kandile bir daha parmağını uzatıyor. Böyle böyle sabaha kadar ne yapıyor? Beş parmağının beşini de yakıyor. Sabah oluyor, tabi Allah'a sığınıyor, zinadan kendini koruyor. Bu sefer kızı yolcu ediyor. Kız, Allahu Akbar. Kız ne yapmış? Kız. Ee, gündüz artık olmak üzere evini kaybetmişti o oraya gelmişti evini buluyor bilmem ne yapıyor babası da diyor ki nerede geceleleddin Vallahi diyor baba diyor bir e, ilim talebesinin diyor yanında diyor geceledim babası hemen şarteller atıyor nasıl diyor bir erkeğin yanında diyor geceledin <gülüyor> bir şey diyor oldu mu Vallahi diyor baba hiçbir şey olmadı Allah'a diyor yemin olsun her diyor şeyde bazen diyor elini diyor kandile diyor uzatıyordu elini kandile uzatıyordu tekrar diyor kitabının başına dönüyordu hemen babası alıyor kızını göster diyor o oda nerede geliyor efendime söyleyeyim tabi genç ee, odada ders çalışıyor işte necisin kimsin efendim deyip sorguya suale çektikten sonra bir muhaber olduktan sonra gençle arasında genç Tabi elleri sarılmış vaziyette, parmakları sarılmış vaziyette. Diyor ki o parmaklarına ne oldu? Vallahi diyor efendim diyor, söylemek istemezdim ama diyor böyle böyle diyor bir durum oldu. Tabii genç kız biraz ötede duruyor. Adam kendisi geliyor. Talebe bunu ne yapmıyor? Genç kızın babası olduğunu bilmiyor. En sonunda o talebeye adam ne diyor biliyor musun? Senin diyor yanında diyor geceleye gecelediğin diyor kimse? Benim diyor kızımdı. Ben diyor falanca, efendim, bu şehrin yönetiminde diyor birisiyim. Ben diyor kızımı sana nikahlamak istiyorum. Benim diyor kızımı alır mısın? Bak şimdi eğer o genç o anda şeytanın hivasına kapılsaydı, zina etseydi o kıza tecavüz etseydi ne yapacaktı? Belki öldürülecekti. Çünkü adam kızın babası neydi? Ee, şehrin yöneticim, yöneti, yönetim kadrosunda olan kimseydi. Ama Allah Azze ve Celle zinadan çekindiği için, Allah'tan korktuğu için ne yaptı? Hem ona zina suçunu işletmedi, hem de o dünyalar güzeli kızın ona eş olmasını nasip etti. İşte bu şekilde düşünürsek biz de, hem dünyevi menfaatlere hem uhrevi menfaatlere ne yaparız? Malik oluruz. Evet. Zira beden memleketine aklı hakim olan kimse kendisini yüce Rabbinin avucunda, huzurunda ve hükümranlığı altında görmekte, onun murakabesi altında olduğunu bilmektedir. Bilir ki Allah Azze ve Celle'ye gizli kapaklı bir şey kalmaz. Bizim yaptığımız e, her şeye Allah Azze ve Celle muttali olur ve zamanı geldiğinde de bizi ne yapar? Sorguya, suale ve sigaya çeker. Evet, akıllıca düşünen bir kul Yüce Allah'ın Celle Şanuhu ve meleklerinin sürekli kendisini görmekte olup yaptıklarına şahit olduklarını bir gün gelip de bunlardan sigaya çekileceğinde aklından çıkarmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bak yapılan konuşmayı kayda alıyoruz. Burada eğri de söylesem, doğru da söylesem alet kayda alıyor. İnsanlık hali yanlış bir kelime telaffuz etsem edebilir miyim? Edebilirim ben insanım. Bana deseler yanlış bir kelime telaffuz ettin. Hayır derim ben. Çünkü eğer aklım başımda olsaydı o kelimenin nasıl e, geldiğini bilseydim, kötü bir durum arz ettiğini bilseydim telaffuz etmeyecektim. Demek ki e, gayri ihtiyari o kelime benim ağzımdan çıktı. Ben itiraz etsem dahi siz ne dersiniz? Ya hocam kayıt var. Açalım kaydı dinleyelim bu kelimeyi telaffuz ettiniz mi etmediniz mi kullandınız mı kullanmadınız mı görelim dersiniz değil mi kendinizden eminsiniz işte Allah Subhanahu ve teala yarın kullarım ya Rabbi, ben bunu yapmadım diyemesinler diye yaptığımız her şeyi ne yapıyor kameraya alıyor manevi kameralara adam eline yarın kitabını alacak defterini alacak ne diyecek ma lihezhel kitabı La yugadiru sahiraten ve la kebiraten illa Allah, Sübhanallah. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bu şekle düşmekten, bu duruma düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Me lihe ezel kitab nolmuş bu kitaba, bu deftere elimdeki bu evraka La yugadiru sahiraten ve la küçük büyük hiçbir şey bırakmamış illa ehsahe. Hepsini sayıp dökmüş, kayıt altına almış. Kardeşler bunu söylemesi kolay. Uygulaması çok zor olan bir şey ama biz gene ne yapalım? Hem kendi nefsimize söyleyelim hem sizlere söyleyelim. Yarın böyle dememek için çaba sarf edelim. Allah Azze ve Celle bir kul isteye isteye günah işlese bir de Günah işleme hususunda nefsiyle mücadele etse ama nefsine yenilse. Allah'a yemin olsun bu iki kulun işlemiş olduğu günahın cezası aynı olmayacak. Bir tanesi isteye, isteye günahın üstüne atladı. Ötekisi de ne yaptı? Nefsiyle şeytanıyla mücadelede bulundu ama yenildi. Onun aldığı alacağı ceza ile ötekinin alacağı ceza aynı olmayacak. Biz kafamızı çalıştıralım. Allah'ın Celle ve Ala elinden en az azapla kurtulmanın yollarını arayalım. En az azapla kurtulmanın yollarını arayalım. Allah Azze ve Celle bizim muinimiz olsun. Bize yardım etsin. Şeytanın, nefsin ve şeytan timsali insanların şerlerinden bizim muhafaza buyursun. Amin. Kardeşler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? El mer'u ma'a men ahabbe el raculu ala dini halilihi fel ahadukum men yuhalil vallahi hayırlı insanlarla oturursanız hayırlı olacaksınız. Ama şerli insanlarla oturursanız Allah'a yemin olsun onların şerlerinden size bir şey isabet edecek. Şimdi bir misal. Evde tek başınasın. Ne var? YouTube var. Bir tıkta ne yapıyorsun? Ancak yatakta olabilecek helalinden kişinin karısıyla yapabilecek olduğu durumları bir tıkla ne yapıyorsun? Ekrana getiriyorsun. Öyle mi? Bunu insan kendisi tek başına olduğunda ne yapar? Allah korkusu yoksa tıklar. Şeytan o haleti ruhiye'ye onu sokar. Ve o şer'an bakılması caiz olmayan şeye ne yaparsın? Ağzının suyu aka, aka bakarsın. Tek başına kaldığında. Ama eğer iki tane arkadaşsan vallahi Allah'tan utanmasan dahi öteki adamdan ne yaparsın? Seni deşifre eder, yarın söyler, seni aşikar eder diye korkarsın. Çekinirsin, tıklayamazsın. Onun yanında tıklayamazsın. Ama sen gençsin o da genç ortaya bir zarf atarsın bakarsın ki onun da pabuçları senin pabucun gibi pislikli ya işte oraya tıklarken bak şurada bir şey var dersin tıklatırsın o da bakar beraberce seyredersiniz olur mu? Olur şeytan çok yol gösteriyor Rahman'ın gösterdiği gibi Celle Şanuhu Mel'un şeytan da çok yol gösteriyor ama üç kişi olursanız İki kişiyi kafaya almak biraz zor olacağından dolayı o günaha girebilmen için senin bir sürü plan ve proje düzmen lazım. Öyle değil mi? Bak sahtekarlar, günahkarlar, Allah Subhanahu ve teala'dan layık ve cile korkmayan kişilerle beraber oldun. Başına ne musibetler belalar geldi. Ama bunun yanında birisi hafız olsa, birisi fakih olsa, birisi efendime söyleyeyim hadis ezberleme hususunda cahdeden birisi olsa. Ne der? Yahu hadi gel iki tane hadis ezberleyelim. Bak Allah Azze ve Celle'nin bu husustaki bize emri nehi neymiş? Bak bu ayeti kerime için ulemaneler söylemiş Der? Sen eğer uykulu olsan dahi senin uykunun kaçmasına sebebiyet verecek durumlar arz eder. Şimdi sabah ve akşam zikirleri. Adam tek başına kaldığında ne yapar? Aman Allah'ın Peygamberini seversen işte Allah mesalü ala Muhammed sубhанAllahü Allahu ya yeter bu kadar Allah bu gün affetsin. Uykum geldi dersin, çat yatarsın. Ama Yanında salih bir arkadaşın Olduğunda sabah akşam zikirlerine riayet eden Birisi olduğunda ne yapar Ya Allah hakkı için Ya biraz sonra ölürsek Der bak ne yapar ölümle korkutur seni Hadi gel Yüzümüzü bir yıkayalım Yüzümüzü bir yıkayalım Uykumuz kaçsın şu sabah akşam zikirlerini çekelim ondan sonra uyuruz gene öğlen namazına kadar. Der mi demez mi? Der. Sen o arkadaşının vesilesiyle sabah akşam zikirlerini çekmiş olur musun? Çekmiş olursun. Bak hayırlı ile oturdun hayırlı oldun. Ama şerriyle oturunca ne yapıyorsun? Şeytandan beter oluyorsun. Tamam günah işledik. İşleyebiliriz. Ama bu demek değil, ha, günah işleyelim ondan sonra tevbe istiğfar edelim. Bu demek değil bu. Günah işledik eskazara ki hepimizin yaptığı bir şey bu. Yani kimse demesin, ismet sıfatı sadece peygamberlerde var. Hiç kimse de yok. Hani diyorlar ya işte, bilmem kimin şeyhı görmüş, efendime söyleyeyim lehum hafıza bakmış, sonra nereye bakmış? Onun sol tarafına bakmış, orada bir tek çizik görememiş. Günah namına, yalancı seni. Yalancı seni. Allah Celle Şanuhu sadece peygamberleri günahtan muhafaza buyurmuş. Ama sor bunlara, hiç günah işlememişler. Günah işlemiyorsun şirkin içindesin zaten sen günah ekstradan günah işlemeye hacet yok şirkin içindesin. Çünkü ne diyorsun başınız musibete düşer olduğunda benden medet isteyin gelir ben musibeti sizin başınızdan çözerim demiyorlar mı böyle? E bu adamın ikinci bir defa günah işlemesine hacet yok zaten adam bunu söylemekle şirkin efendim ağa babası olmuş oluyor ekstreden bu adamın tekrar günaha girmesine hacet yok girmiş zaten bu gireceğe kadar girdabın içine <gülüyor> evet kişi Kur'an ve sünnetin kendisini günahtan nehyettiğini ölümü hatırlamasının kendisini günahtan engelleyeceğini, masiyet sebebiyle elinden kaçırdığı dünya ve ahiret nimetlerinin günah sonucu elde ettiği sevinç ve lezzetin kat kat fazlası olduğunu düşünmelidir. Bir adam içki içse, onun lezzeti kaç zaman sürer? Kaç dakika sürer? Bir iki saat sürer. Zina etse kaç dakika sürer onun lezzeti? En fazla 5-10 on dakika. Onu yarım saat, bir saat, iki saat ne yapamaz uzatamaz. Ama cennetin nimetlerini düşündüğünde Allahu Ekber, Allah Celle Şanuhu ölümü öldürecek. Yani bir koç suretinde Allah Subhanahu ve Teala ölümü öldürecek. En son ölüm meleğini de öldürecek Allah artık ölüm yok cennetlikler ebediyen cennette cehennemlikler ebediyen cehennemde tabi Müslüman olup da günahkar olmuş cennet cehenneme girmiş azabını çekmiş olup cennete gidecek olanlar onlar yine ayrı mesele yani biz artık ebediyen cehennemin ehli ebediyen cennetin ehli bu meseleden sonra şey diyoruz artık ölüm öldürülecek daha sonra ölüm yok insanın aklı almıyor bunu alıyor mu almıyor işte burada 2 dakikalık 5 dakikalık 10 dakikalık 1 saatlik lezzeti alacaksın ama ebedi lezzetleri kaçıracaksın adama diyorsun ki 15 gün sonra bir altın sana vereceğim ama şimdi 5 lira peşin 5 lira 15 gün sonra bir altın Hangisini alır akıllı olan? 15 gün sonra bir altını alırım ben. 15 gün sonra bir altın. Peşin 5 lira 10 lira nasıl olsa geçecek. Ama bir altın kaç tane 5 lira 10 lira efendime söyleyeyim ne var içinde yüzlerce lira var. İşte insanın aklını çalıştırıp çalıştıramaması bununla alakalı. Burada küçücük bir lezzet ama orada lezzetlerin devamı var. Burada küçücük peşin olan bir lezzeti adam ihtiyar ediyor. Yarın ahirette ebedi lezzetleri kaçırıyor. Vallahi akıl kârı değil bu. Evet. Yani kardeşler günahlar küçüğüyle büyüğüyle ne yapıyor? Bizi helake sürüklüyor. Bunu bilelim. Günah işlememeye çalışalım Ama günah işlememe Hususunda da önlemler alalım Kusura bakmayın Kerhane sokağına Giden bir kimse Ben günah işlemeden Buradan geçerim dese Şeytan ona Başka yeriyle güler Ağzıyla gülmez neden? Oraya giden adam günah işler. En azından girmese daha içeriye, bakma nazar günahını ne yapar? İrtikab eder. Nasıl ki balık avına giden kişinin şalvarının ağı ıslanıyorsa, kötü yere giden kişinin de ne yapar? Gözü günaha dalar, kulağı Günahadalar zaten ayakları ne yaptı onu günaha götürdü Allah azze ve celle günahından tövbe edenlerden eylesin kaç dakika oldu aleyküm selamu aleyküm evet kardeşler şimdi ne yaptık birinci günahların bize vermiş olduğu maddi ve manevi zararlardan birincisi neydi neydi ilimden mahrum olması ikincisi şimdi anlattığımız mesele E zaten günahlardan uzak durmak. Yani meselemizin durumu neydi? Günahlardan uzak durmak. Ama bizim anlattığımız neydi? Günahlar sebebiyle maddi ve manevi şekilde uğradığımız zararlar. İkincisi neydi? Ücreti peşin almak. Hadi atın bakalım. Bu pota kocaman bir pota değil. Her atılan ne yapmıyor? İçeriye seleye girmiyor. Bu kadar bir yer. Atın bakalım hangis tutacak? Başka? Başka? Çeksin, çeksin kopya çeksin. Keşke kaydetseydiniz de kopya çekseydiniz. Ben ne yapardım sevinirdim. Hmm, aklı kullanmak değil miydi? Hani aklı kullanarak günahlara dalmamak. Kardeşler, Allah'ım hayır yasın. Ders dinlenirken dersin adabındandır. Daha iyi akılda kalsın. Sonraki günlerde hatırlamaya sebebiyet versin diye not almak. Vallahi şu kardeşten başka hiç kimse not almıyor ama o da söylemedi. Şimdi o söyledi söylemedi onu bilmem. Söylemedi diyor bekliyorsun. E siz de buradasınız iki dersten beri. Allah bize hidayet etsin. He? Ben duymadım. Onu. O zaman ismin ne kardeşlerinin? Yaşar. Yaşar kardeşi Allah razı olsun tebrik ederim onu. O dinlemiş söylemiş ama ben işitmemişim. Sağır duymaz yakıştırır derler ya. Bizim duymamız duymamış, duymadığından dolayı da yakıştıramamış. Kardeşler o zaman ne yapalım? Burada bırakalım. Bir dahaki haftaya devam edelim inşallah. Ama şu iki meseleyi iyice ne yapalım? Hamule haline getirelim, düşünelim. Allah hakkı için hayırlılarla arkadaş olalım. Vallahi siz hepiniz kötülüğü böyle köpürdecek şekilde insanlarsınız ama elhamdülillah kötülük peşine gitmemişsiniz hiçbiriniz Allah'ı Celle ve Ala razı etmek için buraya gelmişsiniz Allah sizi muhafaza buyursun her türlü şerden her türlü kötülükten Rabbul Alemin Azze ve Celle sizin şeytanlarınızı felç etsin size ikram etsin kendisini tanımakla kendisine itaat etmekle kendisine ibadet etmekle günahlardan muhafaza buyursun Allah celle şanihu sizi. Evet. Ve sallallahu ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve âhiru rabbil